Yüce Rabbimizin <gülüyor> kelamı olan insanlarla, bizlerle konuştuğu kitabı, Kur'an-ı Kerim'in son cüzü olan Amme cüzünün tefsiri sadedindeyiz, tefsirini yapmaktayız. Bizlerin biz, Bizim halkımız arasında namaz sureleri, zammı sureler diye bilinen e, sureler, diye başlayan Fil suresinden itibaren başladık. Bugün Allah nasip ederse bu surelerin son ikincisi olan Muavvizeteyn El-Muavvizeteyn Kendileriyle okunarak şeytanın şerrinden, sihirbazların şerrinden, cinlerin şerrinden yüce Allah'a sığınıldığı Yüce Allah'ın mübarek kelamından olan iki sure. Bu muavvizeteyn felak ve nas sureleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beş vakit namazdan sonra, beş vakit namazın akabinde İhlas Suresi ile birlikte Kul ahad, Allahu ehad Allahu samad lem yelid velem yulad, velem İhlas Suresi ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beş vakit namazın farzından sonra tesbihattan sonra okuduğu iki mübarek sureden birisi Muavvizetin Felak nas ancak bu surelere geçmeden önce geçen haftanın kısa bir tekrarını yapalım. Mesed suresini almıştık. Fetih ondan önce e, Nasır suresini almıştık. Neydi Nasır? Yardım. Değil mi? İzâ ca'en asrullâhi vel Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman insanları ne yaparsın? Akın akın Allah'ın dinine girerken görürsün. O halde ne yap? Rabbini hamdıyla tesbih et. Esibih bihamdül ve istiğfar et. Günahlarını Günahlarından mahfet dile. İnnehu kâne muhakkak ki o günahları çokça tevbe edendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sure indikten sonra secde ruku ve secdelerinde çokça ne söylerdi? Subhânekallâhumme subhânekallâhumme rabbenâ ve bihamdik estagfirhuke Allah'ım Allah mağfireli yahutta Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve töbu ileyk Bunu çok okurdu Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve töbu ileyh Ayşe radıyallahu anh diyor ki Nasr suresi indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Secdesinde ve rucusunda bunu çokça söylemeye başladı. Subhanallahı ve hamdihi estagfirullah ve etubu ileyhi. Subhanallah ve bihamdihi. Allah'u ne yapıyorum? Tesbih ediyorum. Hamd ederek tesbih ediyorum. Estağfirullah. Günahlarımı örtmesini istiyorum. Bu etubu ileyhi ve ona tövbe ediyorum. Rivayetleri söylemiştik hatırlarsanız bu surede ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eceli yani ölüm haberi veriliyor. İnsanların Allah'ın dinini akın akın girdiğini gördüğünde sonra fetih, Mekke'nin fethi ve zafer geldiğinde ne yap? Artık günahlarına istiğfar et, hazırlan. Aynen bu şekilde Allah Teala Peygamber'e ne yaptı? Ölümü bildirdi. Ardından Tebbet yahut'tan Mesed suresi. Neydi Mesed? El Mesed. Ne demek El Mesed? Fijidih hablun min mesed min mesed. Neydi Mesed? Hatırlayın. Hurma lifinden yapılmış halat, ip. Bu kimin boynuna bağlanacak ahirette, kıyamette? Ebu Leheb'in Leheb. Leheb karısına, Ebu Leheb'in hanımına, karısına. Bu Ebu Leheb'in karısı kimin kardeşi? Ebu Sufya'nın. Ebu Sufya'nın, radıyallahu anh, Ebu Sufya'nın kardeşi. Evet. Tebet yeda Ebi Leheb. Neydi teb? Teb, teb kelimesi ne demekti? Tebbet. Tebbet yeda. Ne demek tebbe? Evet. Helak olsun. Hüsranda da olsun, mahf olsun. Tebbet yeda Ebi Leheb ve teb. İkincisi ne? Ve teb ve öyle oldu. Yani mahf olsun. İl dua, ikincisi ne? Ve gerçekten de böyle oldu. Onun malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. Onun hanımı ee, o ne yapacak? Leheb. Kor ateşlere girecek. Onun hanımı وَمْرَأَتُوا هَمَّالَتَ hatab Ne yapacak? Odun taşıyacak. Fi جِيدِهَا Ne demek ki cid? فِي جِيدِهَا فِي Boynunda Hablun bir ip vardır, min mesed. Neyden? Formal lifinden. Onun için bu sureye ne deniyor arkadaşlar? Mesed deniyor. Ardından İhlas suresi. İhlas suresini almış mıydık? Evet. Almış. İhlas suresi arkadaşlar isminden de anlaşılacağı üzere İhlas Halis diyoruz ya Halis-Muhlis Yani yalnızca bir konudan bahsettiği için bu sure bir meseleden bahsettiği için bu sure, bu sureye nedenmiş? İhlas. Bahsettiği konu ney buradaki, neden bahsediyor? Allah'tan bahsediyor. Yüce Allah'tan bahsettiği için bu sureye ne diyoruz? Alman diyorlar? İhlas suresi. Bu sure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabahlin güne başlarken ve akşam akşamleyin yatmadan önce okuduğu, namazlarını bitirdiği iki sureden bir tanesi. Kafirun suresi ve İhlas suresi. Bu sure öyle faziletli bir sure ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İnneha ta'dilu sulufel Kur'an Bu sure Kur'an'ın üçte, sure Kur üçte birine nedir? Denktir. Bu sure Kur'an'ın üçte birine nedir? Denktir ne demek üçte birine renktir? Yani bir insan bu sureyi üç kere okusa Kur'an'ı bir kere hatmetmiş olur mu? Olmaz. Yani ecir olarak, sevap olarak böyledir. Alimler bunu şu hadise benzetiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim diyor <gülüyor> la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehun mulku ve lehun hamduhu ve kulli şeyin kadir derse bir kere derse diyor sanki diyor beni İsmail'den, İsmail'in oğullarından İbrahim'in soyundan gelen İsmail'in oğullarından dört tane köleyi azat etmiş gibi olur diyor. Kim bunu söylerse. Peki bu şu, şu anlama gelir mi? Bir insan keffaret yapması gereken, keffaret ödemesi gereken bir şey işlese ve köle azat etmesi gerekse ben bundan bunu bir kere söyleyeyim La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mulku ve lehu'l hamd ve hala kulli şeyin kadir diyeyim. Dört kere köle azat etmiş olayım. Üçü de benden olsun. Bir tanesinde Kefarete gitsin diyebilir mi? Diyemez. Çünkü icza yani yerine geçmede değil. Yani bir şeyin yerine geçmede köle azat etmiş olmuyorsun. Ama sevap olarak aynı sevap alıyorsun. İhlas suresi de böyle. Kur'an'ın üçte birine, Kur'an'ın üçte birine nedir? Denktir. Kur'an'ın üçte birine denktir. Ondan dolayı da Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? O? Yüce Allah'tan bahsedilen bu surede bu surenin Kur'an'ın üçte birine denk olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki alimler Kur'an ya Allah'tan bahseder ya helal haramdan ya da Muhammeden. ahiretten bahseder. Ahiretten bahseder. Ondan dolayı bu üç hükümden bir tanesi de olduğu için Allah Teala'nın ile ilgili olduğu için buna neden ne demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Kur'an'ın 3 devrine denktir demiş. Bunun faziletiyle alakalı birçok rivayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadis diyor ki Ayca Radiyallahu Anha Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir ordu bir adamı savaş için göndermiş olduğu ordunun başına komutan olarak görevlendirdi ashabından bir tanesini diyor ki sen diyor, bu ordunun başına geçerek ne yap? Düşmana karşı savaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katılmadığı, komutanlığın yapmadığı ordulara ne deniyor? Yok. Seriye. Seriye deniyor. Seriye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seriyelerden bir tanesinin başına bir adamı geçiriyor. Ve bu adam ve kâne yakraûli ashabihi fi salatihim Heyahtimu bi kulhu vallahu ahd. Namaz kıldırırken bu zat, bu sahabe, fatihayı okuduktan sonra, rakatını başka bir sure okusa bile, bu da anlaşılır bu rivayetten. Sürekli kulhu vallahu ahdla bitiriyor. Yani nurkiye gitmeden önce kulhu vallahu ahd okuyor tekrardan. Gelip sahabeler dönünce şeyden, savaştan dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip. Bu olayı anlatıyorlar. Diyor ki bu bizim başımıza komutan olarak gönderdiğin, atadığın bu zat ne yapmakta? Namazını namazındaki okuduğu kıraatını İhlas suresiyle Kulhullahu Ahad ile bitirmekte. Sürekli bunu bitirip okuyor Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ona diyor gidin sorun neden böyle yapıyor? Niye Kulhullahu Ahad okuyor? Diyor ki bu komutan cevap olarak lienne sıfatur rahman bu diyor surede ne vardır rahman'ın sıfatı vardır nedir o sıfatlar kul hüvallahu daki vallahu ehad o 1'dir kul hüvallahu ehad allahus samed o nedir samettir bu surenin iniş sebebini alimler tefsir alimler şöyle açıklıyorlar diyorlar ki müşrikler bir tefsire göre Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. diyor ki, hadi bize Rabbini anlat senin Rabbinin masiflarının sıfatlarını bahset sonra bu, bu sure iniyor Allahu hadd o birdir o nedir? samettir. Şimdi az sonra sametin ne olduğunu göreceğiz inşallah diyor ki sahabe ben diyor bu surede Rahman'ın sıfatını görüyorum ve ene uhibbu en akra biha ve ben diyor bu sureyi her raketimde okumak, okumaktan çok zevk alıyorum, hoşlanıyorum. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabelere ruhu ennallahu ta'ala yuhibbuhu Siz de bu sahabeye haber verin ki allah Teala bu kişiyi ne yaptı? Sevdi. Yani Allah da onu sevdi. O nasıl bu sureyi okumayı okumayı sevdi? allah Teala da ne yaptı? Ee, onu sevdi bir rivayet başka bir rivayet imam Tirmizi rivayet ediyor. Ebu Hurayra'dan rivayet ediyor. Ebu Hurayra diyor ki radıyallahu anh, bir gün diyor nebi sallallahu aleyhi ve selle beraber giderken bir de baktık ki bir adam bir adam kulhu Allahu ehad okuyor. Kulhu Allahu ehad Allahu samed lem yalid ve lem yulad ve lem yekun kufuvan ehad. Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve selle "Vecbet dedi ki diyor, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vacip oldu. Bu adamın hakkında artık gerekli oldu." Kul tuva ma Ey Allah'ın Resulü ne gerekli oldu? Vacip olan nedir? Diyor ki "Ya Resulullah el cennet." Cennet. Demek ki insan tabi farkında olmayan için değişen bir şey yok. Ancak farkında olup okuyan, manasını düşünen, Allahu Teala'ya takarrub ettiğini, yakınlaştığını düşünen, bunu böyle severek okuyan insan öyle mükafatlar var ki bakın cennet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adam hakkında diyor. Ne oldu? Cennet vacip oldu. Artık bu adama cennet gerekti. Kul allahu ahad Allahu samed. Nedir samed arkadaşlar? <gül> <blindfold> samed <submarine> birçok şeyler var. Ee, nedir onun ismi? Ee, tefsirler var. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu ancak onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı. Onun için Samet ismini insanlara koymak, erkek çocuklara koymak caiz değil. Samet. Birçok insan koyuyor bugün değil mi? Abdus Samet olması lazım. Çünkü Samet ismi yalnızca Allah'a has olan isimlerden bir isimdir. Ama Kadir böyle mi? Değil. Yani erkek çocuğumuza Kadir ismini koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Çünkü Kadir Allah'a has isimlerden değil. Ne demek Kadir? Güç yetiren demek. Güç yetiren. Herkes bir şeye güç yetirebiliyor. Ben şimdi şu bardağı buradan kaldırıp içmeyeni alabiliyorum. Güç yetirebiliyorum. Ben o zaman bir neyim? Kendi ölçümde bir Kadirim. Değil mi? Onun için bana Kadir denebilir. Aynı şekilde Rahim. Rahim. Rahmet eden, merhamet eden, şefkat eden. Rahim ismi diyor ki, helal insana konulabilir. Allah Teala onun için peygamberinden bahsederken ne diyor? O diyor, nedir? Rauf'tur, rahim, Rahim'dir. Merhametlidir yani. İnsanlara karşı merhametlidir. Ama Rahman öyle değil. Rahman yalnızca Allah'a has olan isimlerden birisi. Rahman. Aynı şekilde Samet. Samet her şeyin her şeyin ona ihtiyaç duyduğu her şeyin ona ihtiyaç duyduğu muhtaç olduğu ama onun hiçbir şeye ve kimseye ihtiyaç duymadı. Bu ancak kim için mümkün? Yüce Allah için mümkün. Değil mi? Yani bugün bizlerden her birimizin en ufak şeyde bile ne ağır bir başkasına ihtiyacımız var. Çocukluğumuzdan itibaren. Bakın. Yani. Bebekken, büyürken, gençliğimizde. Değil mi? Hayatımızın her evresinde sürekli bir ihtiyaç duyduğumuz yer var. Ama Yüce Allah öyle mükemmel ki, sıfatları o kadar noksansız ki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Buna da ne diyoruz? Es-Samed. İşte Allah Samed'dir. Lem-Yelid ne yapmamıştır? Doğurmamıştır. Doğurmamıştır. Çünkü doğurmak, çocuk sahibi olmak ihtiyaçtan kaynaklanır. Değil mi? Yani bir insan çocuğunun olmasını ister ki yarın öbürsü gün büyüsün. Değil mi? Ben elden etekten düştükten sonra ne yaparım? Onun Ona ihtiyaçlıyorum. O bana bakar. Ona muhtaç olurum. Değil mi? Doğmamıştır. وَلَمْ يُولَدْ Aynı şekilde doğurulmamıştır. Yani Hırsiyanların iddia ettiği gibi, Yahudilerin iddia ettiği gibi, Üzeyr Allah'ın olduğu reddleri gibi böyle bir şey söz konusu değil. Allah doğmamıştır Ve doğurulmamıştır. Lem <gülüyor> يَلِدْ <gülüyor> Allah doğurmamıştır. Burada ne var? Reddiye var. Kimlere? Müşriklere. Niye? Çünkü Müşrikler ne diyorlardı? Melekler, Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Haşa ve kellar, değil mi? Yahudilere de reddiye var. Çünkü Yahudiler ne diyordu? İsa, Allah'ın oğludur. Hristiyanlara da reddiye var. Hristiyanlar ne diyordu? Hristiyanlar, Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyorlardı. Yahudiler ise Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlardı. Lameelit doğurmamıştır. Allah ne? Üzeyleri doğurdu. Ne İsa Aleyhisselam'ı doğurdu. Değil mi? Ne de melekleri doğurdu. allah Teala bundan münezzehtir. Samettir çünkü. Lem yelid ve lem yu'led ve lem yekun lehu kufu kufu musavi denk Onun bir dengi musavisi yoktur. Allah Teala ayet sıfatlarında hiçbir denk yoktur. Benzeri, dengi yoktur. Hiçbir ahad, hiçbir kimse onun ne olamaz mesili olamaz. Bu sureyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinde, akşam namazının son sünnetinde tavaftan sonraki iki rekat sünnette Bitir namazında ne yapardı? Bu sureyi okurdu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz içinde okuduğu bir sure ve sürekli tekrarladığı bir sure. Gül içinde, düşünün sabah namazında okuyorsunuz namaz içinde, akşam namazının son sunetinde okuyorsunuz. Bitir'de okuyorsunuz üç defa. Bir de namazların dışında, namazların akabinde tesbihatta bu sureyi okuyorsunuz. Beş defa da böyle okuyorsunuz. Sabah akşam zikirlerinde üçer kere okuyorsunuz. Başka gece Yatmadan önce Üç kere ne yapıyorsunuz? Elinizi iki elinizi birleştirip Önce üflüyor musunuz? Yoksa önce okuyup sonra mı üflüyorsunuz? Az sonra gelecek Acele etmeyin Acele etmeyin Yatarken nasıl okuyacağınızı biraz sonra söyleyeceğiz hadislerden Onu söyledik sabah akşamı söyledik. Demek ki Üç kere değil bir kere Bir kere Demek ki arkadaşlar bu sure insanın böyle sürekli okunması gerektiği. Allah Teala'yı tabi okurken Kulu Allahu Ahd Allahu Lem ne dedin? Haberin yok. Ssamet ne demek bilmiyoruz. Lem <gülüyor> ne demek bilmiyoruz. Bilmiyorsun. Yuret <gülüyor> bilmiyoruz. Valem <gülüyor> <Bilmiyorsun>. Yakulla <gülüyor> Vukufwan Okusun, okumuş olur. Ama anlamıyla, anlatsıyla okuduğun zaman, okuduğun takdirde Allah'ın ile faziletine. Nail olursun. Evet. Yine bu surenin ile alakalı bir hadis naklederek bu sureyi bitirelim. Diyor ki sahabe Abdullah ibni Bureyde an ebihi, babasından rivayet ediyor. Ennehu da maa rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el mescide. Bu sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle camiye girmişti. <gülüyor> ve izâ raculun yusallî ve yakûl. Bir de baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem caminin içinde bir adam namaza durmuş, namaz kılıyor ve şöyle dua ediyor. Inni es Allahümme inni es'eluke Allahümme inni es'eluke. Allahümme senden istiyorum. Nasıl istiyorum? Bi enni uşhidu en la eşhedu en la ilahe illa ent. Senden başka ibadete layık hak ilah olmadığına şahitlik ederek. Endel ahadu samet. Sen teksin, senin tek olduğuna ve senin samet olduğuna şahitlik ederek senden istiyorum. Alladilam yelid, ve lem Sen doğmadın, sen doğurmadın, doğulmadın doğ yani doğmadın. Walam yakunla ukuvan ahad ve senin bir dengin, benzerin de yoktur bunlara şahitlik ederek senden istiyorum diye bir adam namazda dua ediyor. Sizler de eğer namazda bir şey isteyecekseniz, secdede yahut selamdan önce yahut konukta Allahümme inni es'aluke Allahümme inni es'aluke bi enni eş'hadu en la ilaha illa ente el ahad as'amed as اَلَّذ۪ي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَوْكُفَّنْ اَحَدْ diye bir mukaddime, bir senada bulun. Sonra Allah'ım senden şunu, şunu, şunu, şunu istiyorum diye iste. Ne olur peki? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle dua eden adamı camide görünce diyor ki وَالَّذ۪ي nefsi بِيَدِه۪ Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki لَقَدْ سَأَلَهُ بِسْمِهِ الْاَعْزَمُ Bu adam Allahu u Teala'ya en büyük ismiyle Niyazda bulundu. Bu adam Allah Teala'nın en büyük ismiyle Allah'tan istedi. Bu isim öyle büyük bir isim ki elledi su ile bir ahta. Allah Teala'dan bu isimle istendiği zaman Allah Teala o isteği verir. Ve eğer duayı bir acaba, bir kimse bu isimle Allah Teala'ya duada bulunursa Allah Teala o duaya icabet eder. Demek ki tramvayda giderken, arabada giderken, Allahım bana şunu ver, bunu ver diye değil. Değil mi? Ne yapacaksın? Ellerini açacaksın. Yalvaracaksın. Duanın adabından bir adab da bir edep de ilim-i ehli zikrediyor. allah Teala'ya duadan önce sena edeceksin. Sena. Elhamdülillah. Evet. Hamd bu sena. Çok güzel bir şey. Ama işin püf noktası var. Allahu Teala Teala'ya sorduğun zaman kendi isimlerinden bir isimle Allahü Teala bu en büyük ismi ismül azam diye bilinen, ismiyle istediğin zaman allah Teala senin duana cevap vermemezlik, icabet etmemezlik yapmıyor. İcabet ediyor. Senin sorduğun, istediğin şeyi sana veriyor. Nasip ediyor. Ne diyeceksin? Allahümme enni eseluke bi enni eşhedu enneke ente Allah bi enni eşhedu en la ilahe illa ente el ahad diyerek ondan sonra Allah-u iste. Hayırlı işler nasip eyle. Cennet. Cenneti sana, cenneti ve seni cennete yaklaştıracak salih amelleri iste. Ateşten seni sakındırmasını ve ateşe seni yaklaştıracak bütün amellerden seni uzak tutmasını iste. Dualar bu şekilde ne olması lazım? Kapsayıcı olması lazım. Düşünsene. Allah'ım senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak tüm söz ve amelleri istiyorum duaya bakın. Allahumme enni eselukel cenne ve ma karraba ileha min Allah'ım cenneti, beni cennete yaklaştıracak her türlü söz ve fiili senden istiyorum. Allah Teala'nın her türlü hayrana var Muvaffak eder. Samimi bir şekilde dua edesin. auzu nar. Allah'ım sen ateşten sana sığınıyorum ve ma karraba ev amel. Beni ateşe yaklaştıracak her türlü söz ve veya amelden sana sığınıyorum. Dualar böyle ne olacak arkadaşlar? <gülüyor> Kapsayıcı olacak. <gülüyor> Allah'ım senden hayırlı işler yapmayı istiyorum. Bana hayırlı işler yaptır. Ve terkel münkerat. Münker olan. Dinde münker olan şeylerden de beni uzak <gülüyor> eyle. Tabi bu hadiste allah Teala'nın ismi azamının olduğu söyleniyor. Peygamber diyor ki bu Allah'ın ismi azamıdır. Kim bunlarla Allah'tan isterse. Nedir o? La ilahe illa ente. Entel ahad es-samed. Sen ahadsın. Sen sametsin. Sen ahadsın. Sen sametsin. Bir rivayete göre de Allah'ın ismi azamı nedir? Kendisine bu isimlerle sorulduğu zaman icabet edeceği, istendiği zaman vereceği. Ya hayyum, ya kayyum. Hem ondan hem bununla isteyen. Yeter ki allah Teala'dan ne yap? Ellerini açarak iste. Yüce Allah bizleri bu süreyi hakkıyla anlayıp düşünen, eden, faziletine nail olan kullarından eylesin. eylesin. Evet. Gelelim. Muavvizeteyn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Gece yatmadan önce iki elini avucunu yani Birleştirip Önce üfleyip sonra okuduğu surelere Önce üfleyip Sonra okuduğu surelere Önce üflüyordu çünkü Bazı insanlar Rukiye Biliyorsunuz Rukiye Kur'an ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Dualarla Tedavi Meselesiyle bunu karıştırıyor Rukiye ayrı bir şey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 yere e, yığılabiliyorlar. Rivayet Bukhari de diyor ki rivayette Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem İza eva ila firâşihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde bu duaları ne zaman okuyacağız? Yatağa girerken. Yani düşünün yatağa girmeden önce en son kıldığımız namaz ne? Bitir.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 onun fişini tak, telefonu telefonu şarj aletine tak derken seni uykunun yarısından kaldırabiliyor. Ama ben dur abdestsizim ya. Kalkayım da bir abdest alayım. Abdestle yatayım şu yatmadan önce okunan, en son okunması gereken ve okunduktan sonra bir söz söylememesi gereken duayı okuyum. Okuyup da okuyayım, okuyayım adam nadir yani. Böyle uykusunu bölen yiğitler bu, bu zamanda çok az. Değil mi? Allah Teala onlara reca diyor ya, reca. O adamlar ki ticaret onları da yapmaz Allah'ın zikrinden alı koymaz böyle hafif şeyler onları ne yapmaz alı koymaz. Şimdi bizlere bahaneler arıyoruz. Nasıl olsa da şu namaza gitmesek camiye. Nasıl olsa da bu akşam şöyle bir derse gitmesek. Nasıl olsa da şu sureyi ezberlemesek. İşte güzel gidiyoruz innaatayna kullu allahuhat falaknas elamtera bunlarla gidiyoruz. Değil mi? Bu hepsinin sebebi gaflet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağa girdiğinde cema'a keffeyhi cema'a keffeyhi iki avucunu ne yapardı? Birleştirildi. ثُمَّ نَفَسَ ف۪يهِمَ Sonra iki avucunu ne yapardı? نَفَسَ النَّف Ne demek? İbn-i Manzur diyor ki İbn-i Manzur لِسَانُ adlı kitabında diyor ki El nefsu ekl min et tef. Nefs as sonra gelecek nefaatat fil ukad. Üflemek ama nasıl üflemek? Tükürüksüz. Tükürük olduğu zaman Arapçada ona tefhe deniyor. Tefle diyorsun böyle tükürük çıkıyor. Nefefe üflemek. Üflerken hafiften bir şey çıkabilir. Ne diyoruz yani biz ağızdan böyle nem, e, tükürük e, şeyleri, zerrecikleri çıkabilir. Ama tükürmek değildir nefes. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki avucunu birleştirirdi. Sonra diye üflerdi. Sonra fakara fihema avuçun içine okurdu. Ne okurdu? Kul Kul eûzu bi Rabbil felak ve kul eûzu bi Rabbin nas. Bunları okurdu. Yemsahu bihima mastata'a min cisadihi. Ve sonra bu iki avucuyla bütün vücudunu iki avucunun gittiği yere kadar uzandı, yere kadar sürerdi, meshederdi. Baştan başlayarak. Yebda'u bihima ala ra'sihi. Sahabe diyor ki başından başlardı. Ve vech وج... hihi Yudundan... Oma akbalemin cese di. Önce vücudunun ön tarafından yapal uzakleke serasemar rahat. Sonra bunu üç defa tekrarlardı. Yani birincisi bitti, vücuduna sürdün ikiye geliyorsun. Yine yapıyorsun, okuyorsun. Kulhu wallahu had, kul auzu birab il falak, kul auzu birab bil nas. Okuyorsun yine, başından başlıyorsun, yüzünden, vücudunun önünden ve uzanabildiğin yerleri. İki. Sonra üç. Ondan sonra diğer duaları okuyorsun. Bismike Rabbi ve da'tu cembi ve dike erfa'uh in emsekteha ferhamha in emsekteha ferhamha ve in hafistaha ve in erselteha fahfazha bima tehfaz bihi ibadeka salihin. Değil mi? Bismike Rabbi emutu ve ahya. Bismike Allahumma emutu ve ahya. Bunların hepsi gece yatmadan önce okunacak dualar. Öyle paldır küldürü yemeyeceksin. 33 kere Subhanallah. 33 kere elhamdülillah. 34 kere Allahu Ekber. Sonra tebari kebari. Yani bir yarım saat ayırman lazım uykudan önceki yatış pozisyonuna girmek için. Ama şimdi hani, şeyleri ışıkları kapat. Sonra kafayı koy başla horlamaya. Bu gaflet uykusu. Şeyh Albaniya Rahimahullah diyor ki sil siletü da Ve, ve fil hadis enne sünne, hadiste diyor sünnet olan nedir? en yenfusa fi keffeyhi evvelen önce eline üfler, avuçlarını üfler sümme yakra'u sonra okur, sümme yemsehu sonra da ne yapar? Ellerini vücuduna sürer hâdâ zahirun cidden bu diyor çok açık bir şekilde hadiste nedir? Ortadadır yani burada iştahat yapmaya gerek yok hadis bize net bir şekilde bunu ne yapmakta? göstermekte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 İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor. Okuba İbn Amir diyor ki, "Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elem tara ayatin hadi lem yura diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bana öyle sureler, öyle ayetler indirildi ki onun bir benzeri daha önce indirilmemişti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul birabbil ve kul nas bunları okuyor. Bu sureler ve Allah'ın peygamberine indirmiş olduğu vahidendir. Yine İmam-ı Nesai'nin rivayet etmiş olduğu, İbni Kesir'in tefsirinde zikrettiği hadislerden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu İbni Abbas'a diyor ki Ela edulluke Ela edulluke Ey İbni Abbas İbni Abbas küçük çocuk, 12-13 yaşlarında sana veya alı sana haber vereyim mi bi afdal ma yetaavaz bihi al mutaavizun Allah sığınanların teavuz edenlerin okuyacağı kendisini okuyarak Allah sığınacağı en faziletli şeyi sana öğreteyim mi قال Bela ya رسول diyor ki İbn Abbas evet bilakis öğret ey Allah'ın Resulü istiyorum öğret Kale, kul a'uzu bir Rabbil felak, kul a'uzu bir Bu iki sure diyor. Onun için evde okumak lazım, insanın çoluğuna, çocuğuna okuması lazım, değil mi? Bunlarla okuyarak Allahü Teala'ya sığınmak lazım. Peki biz bunları okurken ne diyoruz? Bunun tefsirine. Şimdi bu iki surenin tefsirine geçebiliriz. Kul a'uzu de ki, kul a'uzu bir Rabbil felak.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 Felak'ın özel bir manası var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor bunu kendinden bahsederken. Falikal isbah." Sabahını aban yaran, sabahı getiren. Geçen iki derslerimizden hatırlayın. Yerde ve yerlerde ve göklerde düşünenler için çok büyük ayetler var. Sabah bakıyorsunuz her taraf karanlık. zifiri karanlık. Bakıyorsunuz ki bir yerden böyle ışıklı gelmeye başladı. Öyle bir ışıltı ki bugün insanlar öyle bir ışıltıya yakın bir ışıltı yakalayabilmek için Futbol sahasını, stadyumunu düşünün. Orayı aydınla, aydınlatabilmek için insanlar servetler harcıyorlar gece vakti. Değil mi? Ve aydınlatabildikleri yer sadece belli bir alan. Ama düşünün yeryüzünün büyüklüğünü. Bir yerden böyle bir başlıyor sabah doğmaya. Değil mi? Sabahın böyle namazı kılın. Oturun böyle güneşin doğduğu doğuya doğru bakın. Bir de kafanızı batıya çevirin. Batı kapkaranlık atı kapkaranlık. Doğun atın aydınlık geliyor böyle. Allah-u Teala o aydınlığı karanlığı yardırarak ne yapıyor? Getiriyor. İşte Hul a'ûzu birabbil felak. Felakın Rabbi. Sabahın Rabbi. i̇bn Abbas diyor ki felak sabahtır. Allah-u Allah kendini bahsediyorken, değil mi? Evet. Min, min şerri ma halak. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden. allah Teala'nın yarattığı şeylerin şerrinden. Hayvanlar, cinler, şeytanlar, insanlar, haşereler, hepsi. Hepsinin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 ''Şerri gâsikin'' Nedir gâsik? Gâsik Nedir Kasım gâsik? Gece Gâsik Gece demek Diyor ki mücahid ''Gâsikalleyl'' ''İzâ vakaba'' ''İzâ vakab'' ''Grobu şems'' Güneşin batmasına ne deniyor? Gâsik Gece İmam Bukhari naklediyor kendinden. Katar'da diyor ki اِنَّهُ الْلَيْلُ اِذَا bi بِظَلَامِهِ Nedir? Gâsik. Gecenin karanlığının çöktüğü vakit. Şairli şeyler daha çok iyi yazıyor her Ebu bir rivayet var. Diyor ki "Kevukem, yıldızlar gezegenler ve yıldızlar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 çünkü ay gecenin geldiğini ne yapıyor bizlere? Haber ediyor. Demek ki bunlardan ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Allah'a sığınıyoruz. Gecenin, biliyorsunuz gece mesela Aleyhisselam diyor ki güneş battığında yeryüzünde diyor neler dolaşır? Şeytanlar, cinler dolaşır ve ne yaparlar? Çocukları kaçırırlar. Sizler diyor akşam namazından sonra yani güneş battıktan sonra ne yapmayın? Çocuklarınızı sokağa salmayın. Böyle rivayetler var bu manada ilimler ki yani bu vakit akşamla yatsız arası. O tam böyle vaktin karardığı vakit. Bizim bilmediğimiz hislerimizle yani duyu organlarımızla görmediğimiz bazı şeyler var gecenin o vakitlerinde yayılan. Onlardan da Allah sanacağız. O min şerrin neffasati fil uqd. düğümler. En neffasat neydi nefet? Demin'den söyledik? Nefet, demin'den nasıl öfürmek, Tükürüklü mü, tükürüksüz mü?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 Kendileriyle şeytanlar arasında diyor. Yecud ve Mecud'un seddinden, duvarından daha sert bir duvar örmüşlerdir. Kendileriyle şeytanlar arasında diyor. Örürler. Ör, Namazlarını kılacaksın. Zikirlerini yapacaksın. Abdest yapacaksın. Değil mi? Bu şekilde kendini muhafaza altına alacaksın. Ama sen sabah akşam zikirlerini bilmiyorsun. Ben buradan anneler tavsiye ediyorum. Çocuklarını uyurken gece uyku önce okunan, peygamberimizin okuduğu duaları okuyarak uyutsunlar. Baş üstünün, otursun kadın. Çocuğun annesi ya da babası. Altın elini husdur el müslimi. Ayetel kursi. İhlas felak nas, İhlas felak nas, İhlas felak nas. Ondan sonra gece yapılan dualar. Uykuda önce yapılan dualar. Bunlar sesli ses. Ta ki çocuklar ne yapsın? Ezberlesin. Ta ki çocuklar bunları ezberlesin. Evet, nefesat en nefesati fi'l uqat naban düyümlere üfleyen düyümlere üfleyen. Cebrail Aleyhisselam geliyor biliyorsunuz sahih müslim'de rivayet. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki: "Feqala istekayta ya Muhammed şikayetin ne var ey Muhammed?" Aleyhisselam'a rukye yapacak. Çünkü Aleyhisselam bu yapılmış. Feqala: <gülüyor> Evet. Diyor ki: "Kâlâ bismillâhi urkik kulli Allah'ın adıyla sana ne yapıyorum? Rukiye yapıyorum. Dua okuyorum. Ta ki Allah Teala ne yapsın seni? Sana eziyet veren her şeyden muhafaza eylesin. Ve min şerri kulli hâsidin ve aynin. Her türlü hasedin hasedinden ve gözü değecek olan kimsenin göz değmesinden seni ne yapıyorum? Bu Rukiye ile Allah'ın ismiyle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 Karinin yakında yani gezen böyle şeytan ve amenesinden neyse. Diyor ki Aleyhisselatü Evet. Benim de var. Ancak diyor İlla ennallaha e'aneni aleyh. allah Teala diyor bana ona karşı yardımcı oldu. Ta ki o ne yaptı? Müslüman oldu. Müslüman oldu. Fela ye'muruni illa bi khayr. Onun için diyor bana hayırdan başka bir şey emretmiyor. Ama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 Resulullah sallallahu aleyhi ve haber veriyorlar. Aleyhisselatü diyor ki, sizler diyor, niye kardeşlerinizi öldürüyorsunuz? Helle Barek lehu. Niye diyor, Allah mübarek eylesin demedin. Barekallahu fih demedin. Sünnet bu arkadaşlar. Sünnette hoşunuza giden bir şeyler gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Allah mübarek eylesin. Çünkü, İbn-i Rahim Allah burada çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, insanın diyor, nefsi pistir. Genel manada, اِنَّنْ نَفْسَ emreder اَمَّارَةٌ بِسْسُوا Nefis ne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 Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah. Burada ne var? Rubbiet. er rahman rahim Ne var? isim sıfat? Mâlikiyet, yevmiddin. isim sıfat ve Rububiyet, Dinglinin sahibi. İyâkene abudu ve İyâkene sâin, ancak sana ibadet eder ve senden yardım isteriz. Uluhiyet, Rububiyet, isim sıfat ve uluhiyet. Nedir rububiyet?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 Yüce Allah'ı birleyecek, tevhid edecek. Erhamut olan. İşte Mekke'li müşriklerin kabul etmediği la ilahe illallah'ın taşıdığı tek mana olan ulûhiyet tevhidi Fatiha'nın ilk sure, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ilk 4 ayetinde ne var? Var. Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor o zaman? Tevhid, tevhidin bütün kısımlarıyla. Kur'an-ı Kerim neyle bitiyor? Tevhidin tüm kısmıyla. Bakın. Kul a'uz-u Kul a'uz-u bi İnsanların Rabbi. Melikin İnsanların Merim. Meliki, isim. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Melik. İlahin nal İnsanların ilahı. Yani allah Teala'nın konuşmasından daha doğru bir konuşma var mı? Yok. Ve men astaku minallahi kile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 min şerri'l vesvas, vesvesesinden, el hannas, el hannas, diyorlar ki, geri dönen, ezilen, anlamında, el hannas, ezilen, Allah'ın adı anıldığında, Allah'ın, zikri geçtiğinde, ne yapalım, kaybolan, eriyen, ezilen, mahvolan, bize diyoruz, işte bu ezilenin, yani hannasın, Vesve sesinden Allah'a sığınırım. Hadisleri biliyorsunuz. Ezan okunduğu zaman şeytan ne yapar? Sırtını döner diyor. Kaçar. Nasıl kaçar? Yellenerek. Ta ki ezanın sesini ne yapmamak için? Duymamak için. Ezan bitince daha ne yapar? Tekrardan gelir. Kul, Kula bu sefer ne yapmaya başlar? Namazında esve seferde başlar. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin Bu hannâz, bu hain, bu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 şeyatînel insi cin insanlardan ve cinlerden bir adu bir düşman belirledik her peygamberin cinlerden ve insanlardan düşmanları var şeytanın orduları olarak bunlar ne yapıyorlar yuhi ba'duhum ila ba'din zuhru fel kavli gurura bunlar birbirlerine vahy ediyorlar neyi? güzel sözü vesveseyi, güzel sözü ne yapıyorlar? vahy ediyorlar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 Eyüp'ten gelen arkadaşlar var mesela. Eyüp'ten gelen arkadaşlar Fatih'teki arkadaşları alabilir arabayla gerekir. Bu hayra vesile olmak için. görenden gelen arkadaşlar gün e neler olur? Bahçeli evlerde mesela Ömer oturuyor. Latif abi oturuyor. Pazar günleri e, bu şekilde ne yapmak istiyoruz? Cuma'yı pazara almayı düşünüyoruz. Çünkü e, Cuma günü birçok arkadaş trafikten dolayı trafik nedeniyle gelemediğini söylüyorlar.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 İptila, onun günahlarını kefaret olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beş şey gelmeden beş şeyin ne yapın diyor? Kıymetini bilince değil mi? Hastalık gelmeden sağlık, yaşlılık gelmeden gençliğin. Bunlar çok önemli. Şimdi gençiz diyoruz, ama kıymetini bilmiyoruz. Hafızamız dinç, ezberleyebiliriz. Bedenimiz sağlam, ilim talep edebiliriz.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 Siz kabirde neyle yaşayacaksınız arkadaşlar? Salih amelleriniz Salih amellerin en hayırlısı da nedir? İlim talep etmek. İlim talep etmek. İlim talep etmenin ne olduğunu zaten sizler sürekli anlatıyoruz. Mesela ammecudunu ezberlemek buraya gelen arkadaşlarım, bu tefsir dinleyen arkadaşlarım, ammecudunu ezberlemesi o kişilerin yapabileceği en hayırlı ilim taleplerinden bir, şey, bir şeydir yani. Bu ammecudunu ezberleyecek,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 Allah zikriyle toplamanızımkulum Allah zikretmekle Allah'u anmakla. Evet. Burada kalalım. Subhanakallahumma ve ilahe